Merhaba, Tadislerimiz. Bayrımımız mübarek olsun. Cenab-ı Hak'la hamdü olsun. Ben bizim eminimde, aklına buyrulan Cenab-ı Hak, Cenab-ı İnşallah Rabbimiz bu Ramazanı ı Şerife, ömrümüze belirlaştırıp, ömrümüzü Ramazan-ı Şerif âni gelmesin. ve son mekesimizinle inşallah ve bayram sabahı olmasını Rabbimiz İhsan buyur. <Gülüyor> Ramazan şerif ibadetlerle dolu bir aydı pehamdülillah. Cenab-ı Hak kusurlarınızı affetsin. İnşallah Ramazan iki ayetler kullarına bizleri ihlal eylesin. Amin. Bayramlar da Ramazan ayının arkasından gelen lütuf günleri. Peygamber Ezen lütuf günlerinin gecelerin ve gündüzlerin adası bir mübarek gece olduğunu bildiriyor. Bir mübarek günler olduğunu bildiriyor. Ve bu kardeşliğin teyit edildi, kardeşin haddi edildi. Kardeşliğin yaşandığı bir gün, günler olmuş oluyor. Kardeşlik çok önemli. Cenab-ı Hak, yarattığı kulunun istikrar edilmesini, istifhar edilmesini istemiyor. Bir kardeşlik istiyor. Bir uzun gibi istiyor Müslümanı. Tek bir yürek gibi istiyor. Tek bir zaman haline gelmesini istiyor. Ve bu kardeşliğin zedelenmemesi ve, ve kardeşliğin bir Sevinme günü, sevindirme günü, sevindirdiklerinle sevinme günü olma istiyor Rabbimiz. Bugün yavrular sevindirilecek, akraba ziyaretleri arttırılacak, tabirler ziyaret edilecek. Onların bir geçmişlerini düşüneceğiz bizim de istikbalimiz olarak. Hocundaki baripler, yalnızlar, kimsesizler, yetimler, onlardan da biz mesul. onların gövde alınacak, onların duaları alınacak. O ne bayramlar bir tatil günü değildir. Bayramlar bir ictimaileşme günüdür. Cenab-ı Hakk'a yaklaşma günüdür. Cenab-ı Hak kullarına yaklaşanı istiyor. Musaaleyse selam soruyor. Ya Rabbi diyor seni benlerde bu durum diyor. Sen diyor beni diyor Cenab-ı Hak ki, karakteri kimseyle yanılır olsun ya Musa. Diyor. Ve icdad ekolojizm vakıflar konuşlar. E yani toplumdaki kimsesizlere kayıtsız bir yaklaşmışlar yirmi altı bin altı yüzüksü vakıf Onu tespit edilir. Nereye kadar gitmiş bu? Allah'ın bütün mahlukatına, hasta hayvanlara kadar. Öyle vakıflar bu ne kadar insan üceltmiş, yolmuş, torladan, prezeden geçirmiş. Mesela bizim Ailem Vali bir vak var, Şamlı kurdu. Orada diyor ki, Şam'ın tatlı suyu ütüyor, Harimeyye diyor, intikal ettirilse, atışan olan susu var Şam'ın tatlı suyu dağıtacak. Yine, bir Şam'daki vatfiyesinde müstahtemlerin diyor kırdıkları eşyalar, sehren, yanlı kırdıkları eşyalar karşısında onların sahiplerine hakaret çatık taş görmemeleri için tazmin etme vakfı kurulmuş. Yani diğer yerli bir müstahtem çalışıyorsa, yanlıyı bir bozuyu kırmışsa onu tanzim yapacak ki o Allah'ın kulunun izzetine, haysiyetine dokunulmayacak. Hep bunlar İstanbul'un getirdiği incelikler. efendim buyuruyor, sakın diyor, müstahfemlerine kölem, cariye demeyin diyor. Onlara kızım deyin, evladım deyin, deyikanlı deyin diyor. Nasıl bir incelikli, nasıl bir zarafet diyelim. Hatta burada olan bir hadisi yerlatıyor. Müdini yani, Münevvere'de geçen sede olan bir hadisi yerlatıyor. Biri bu iftar vaktiyle etli pideler dağıtılıyordu. Etli pide dağıtan bir arkadaş dedi ki, burada dedi, eti yok dedi. Benim. ''Biden abdest bozmaz.'' dedi. ''Allah'' yani Allah dedi. ''Niye deve-ihti abdest bozsun?'' dedi. Biçimli bir nokta olarak kaldı bu. Sonradan bunu bir arka bir şeyin herhangi bir mevzuda anlaştırırken dedi ki Efendimiz'le Deve-ihti'ye de deve Esra'b-ı Kiram'la beraber tam namaza duracaklardı. Bir yerlenme oldu. Efendimiz orada yerlenen abdest halsını buyurmadı. Deve-ihti yerlenen abdest halsını yani bir kişinin mahkûfiyetini gizlemek için Cenâb-ı Peygamber bütün eshabı tekraniye baştan abdest oldu. Ne kadar incelik, ne kadar zerafet, ne kadar bir güzel bir Peygamberimiz var, Cenâb-ı Peygamber ahlakın en güzelliğini onda tecelli Ne Güzel bir Müslüman olur, zayıf bir Müslüman olabilir, ürde ruhlu bir Müslüman olabilir. Dağına bir dilimler ve rahmet dili olmasın dır bu elbise Allah ﷻ için Hasan arkân azizdi diyor ki bir diyor Horasan'dan diyor Şam'a kadar olan mesafede bir müminin ayağından giden bası di benim ayağımı batmıştır bir müminin kalbinde yer bir hüzün varsa mahtem var o kadar benim kalbimde Fatimah cibir azizleri yedi sebe haskarlıkta hayvanları ismet ediyor Allah mahbubat Yolları temizle bir bir müminin ayağı takılmasın buraya geçenler. Celal-i Sakati Hazretleri Şam'da ders veriyor. Müminin derdiyle dertlenme bizden değildir hadisini okuyor. O sefer bir talebesi Üstad diyor, tatlıyız mahalle yandı diyor. Yalnız sizin ev kurtuldu diyorum. Elhamdülillah. 30 sene sonra Celal-i Sakati bir dostuna ben de o halinin tövbesi içindeyim diyorum. 30 sene güçlü onun yanında diyor. Kendine evimin yanmadığını düşündü. Elhamdülillah senin evi yalanların aileye halledemedi. Yani nasıl bir insan inşa ediyor İslam? Ömür sınırlı. Bu <gülüyor> ömürümüzün sınırı ilahi takdile tayin edildi. Her gün bu sınırlı ömürden bir gün kaybediyoruz. Ve yarın meşhur. İşte Pakistan'daki kardeşlerimiz. Bir, iki dakika içinde 50 bin kişi hayatında. Hepsinin yarının emeli vardır. Tablasına gidecek. Hikmet ticareti var. Bir şey vardır. Fakat böyle bir şey ki, ömür sınırlı ve yarın diyenler helak oldu, buyuruyor Efendimiz. Cenab-ı Hak bir ölüm anını bildiriyor. Ah diyor ölüm anında, herkes bilen istisna, keşke sadaka verseydim. ve salihlerden saliflerden olsaydır, salif demedelerden ifade edilir. Ve demek ki her mühümin nasıl fasık, nasıl işaretliyince mühümin bir, bir kişisel olacaktır. Ömür sınırlı, mahdum, mühim olan Allah'ın ne kadar ürünü verdiği bilemiyoruz. Bu, İslam'ın bir aşk bile yaşayabilmek, imanlı lezzetini bulabilmek. Çünkü ölüm gelecek, çatayacak, Fah Suresinin 10. ayetinde, ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, işleri insan, bu senin öteden ve karşılığı şeyde bilir. İmanlı lezzetiyle yaşamak, bununla merhamet, cömertlik, hep güzel hasretler, evli hizmet olabilmek, mütevazı olabilmek, ve İslam'ın aşk bile yaşayabilmek şu dünyada İslam'ın lezzetini duyabilme. Eshab-ı kirama bir üç bir vakit verdi. Ya dedi dininden dedi, yani 3 dakika sonra da öldürüleceksin dedi. O da müşriğe döndü dedi, sana teşekkür ediyorum. Bana üç dakikalık vakit verdin. Sonra ben bu üç dakikada İslam'ı tebliğ edeceğim. Belki sen hidayet bulacaksın. Yargın Harbi'nde 50 derece kızgın kömür üzerinde yapılıyor. Dudaklar çatlamış, 3 tane yaralanır, su istediler, su gelince hepsi birbirine devretti o suyu. Yani iman lezzeti o fani vücudu susuzluk bertaraf etti. Ve üç şehidin ortasında bir baklasık vardı, üçüncü bir yudum aldı. O zaman İslam açgözlü yaşandı. Ben ihtiyar bir sahibi diyor, keşk diyor, iki delikanlı gelsin diyor benim de kollarımda gitsin ve benim de sürük diyerek Mesih'e götürsün. Orada sabahlarınızı kılsak. Nasıl bir iman bir aşk ile yaşanıyor? Yine hadis-i şeriflerde bir garibe bir, bir koyunbaşı gönderiliyor. O benim korkum daha mutlu onu gönderiyor ve bu bir koyunbaşı yedi komşuyu gezdikten sonra ilk geldiği kimseye gidiyor. Efendimiz bir tut tutuyor bir krala onu bir delikanlı Kali Esra-ı Kralına gidecek, onun soruları açacak, kızın karnı dağları açacak. Kralın karşısında cellahların yanında, cellahlar bir kralın bir birkaç işaretleri var, bunların yanında Allah Resulü'nden diye başlayacak. Nasıl bir iman aşk bile yaşanıyor. Ömer bin Abdülaziz'in kumandanı Tarık bin Ziyad, 5 bin kişilik ordusuyla 90 bin kişilik İspanya ordusunu karşı taraf etmemişe çıktı evini yaparak çıktı. Büyük bir iman heyecanı içinde çıktı ve kralın sarayına girdi. İspanya'nın kralın hazinelerinin üzerine ayağını koydu. Ya Rabbi dedi ben bir köleydim dedi. Beni azat ettirdin dedi. Ya Rabbi de bir kumandan yaptın beni dedi. Bugün Ya Rabbi bana bir İspanya'nın tetri verdin dedi. Ya Rabbi de işlediğini kralın hazinesi benim ayağımın altında dedi. Ya Rabbi bilir ne olursun beni bu hazinelere mağlup etmelerin. Nasıl bir İslam aşk ile yaşanıyor? Nasıl duyuşlar, nasıl hissedişler? Muhterem kardeşler, en çok bizim halkında olmadan hepimizin başta benim zamansına inir. Cenab-ı Hakk'ın azsızını zamanı yemin ederek başlıyor. İnler insanlığı kurs, insanın kurslarla ziyazlı olduğunu biliyor. Fiyade Suresi Cenab-ı insan başı boş bırakılacağını zannediyordu. En mühim israf zamanlık israfı geri almak ömrülü. Her şey geri almak satılan mümkün zamanı gibi geri almak ömrülü İnsan başı boş bırakılacağını zannediyordu. Ümmün Suresi'nde size sadece boş yere yaptığımızı, ve abes olarak yarattığımızı huzurumuza gelmeyeceğini zannediyorsunuz. Yine Rabbimiz gökte ve yerde ne varsa biz bununla bir oyun evlenci olarak yaratmıyoruz ve bir ibret almak, bir tefebrik yönlü olmaktır, ilahi azim etki ilahi seyretmek. Yine Cenab-ı Hak, tüm millet üstü önünde yürütmeyecek annelerin elbette verdiğimiz nimetlerden sorulacak sınıfıydı. Velhasıl, hmm. en kıymetli Cenab-ı Hak'ın lütfeydi zamanında, o da Cenab-ı Hak zamanımızı inşallah, bir yerli kullanmayı işlerle etsin. Burada Elhamdülillah Medine'nin münevvere ve manevi çarşısından inşallah birçok şeyler alıp gideriz. Allah'ın da hep hatırlarınız her halimizde. Hep bunu düşünüyoruz. Hatta benim bu hareketimden, bu sözümden, bu dağımın Allah'ın yanında olsa benimle olur bir de. Bana tebessüm ve derdi yoksa kaç Burada bir namazları kıldık Elhamdülillah. Bir tadili Erkam'la bir namaz kıldı. İnşallah bu kılınan, bu tarih, erkanlı kılınan bir namazları inşallah araya taşıdık. Tabi sadece bazı kültür farklılıklarından dolayı meydana gelen şeyler var. Onlara da biz artık buranın ruhani sebiyle onlara bakmayacağız. Tabii bir birerken talifler ortada oluyor vesaire oluyor. Yanlışları yemek yiyor, orayı bırakıyor vesaire oluyor. hep bunlar Peygamber Efendimiz'in arzu etmediği bir şeylerdi. Efendimiz bir çükürük gördü, oradan geçmişti. Eshab-ı kiram kapattı, ondan sonra oradan geçti. Bunlar muhtelik kültürlerden gelen bir takım şeyler. Namazın önünden geçmesi ki. Ve biz bunları bu tarafa bakmayacağız inşallah. Biz buradan aldığımız bu ruhaniyetin inşaatiyiz şeyiyle buraların hep inşallah e, güzelliklerini göreceğiz. Hep sadece davet etse benzeri hazırlayacağız. Aman ya Rabbi, ne büyük bir lütfu benim ümmeti Muhammed olarak yarattın. Bunun bir şekli içinde yaşayacağız.